ve kulla dıtağın zalalet ve kulla zalaletin fi nahr hama بعد باب نهی عن الدىع Bu da güzel bir tavuk. Bir hafta yine bu konuyla ilgili ne yapmıştı mıstı? Mispucamın iki tane ders yapmıştı. O dersin üzerine imam ne bu başlığı bu babı geldi. İmam ne diyor ki? Babı nahi anı dıtağ. Dıtağlardan dıtağlardan bidatlerin yasaklanması ve muhtessatul umur sonradan çıkarılan, dinde sonradan çıkarılan şeylerden yasaklanması ile ilgili bak. Bu konuyla ilgili gelen ayet ve hadisler. Bu ellif burada diyor ki, allah Teala şöyle buyurmakta فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا بَرَالْ Hak'tan sonra, allah Teala'nın gönderdiği hakikatten sonra çünkü Allah-u Teala'nın gönderdiği Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği her şey arkadaşlar? Hak. Onun dışında onların emretmediği, Allah'ın kitabında getirmediği, emretmediği, Resulün sünnetinde getirmediği her şey baktım. Allah Teala dedi ki: "Fe ma za ba'da'l hakku illa'z Haktan sonra ancak ne vardır? Dalalet. Ya Kur'an ve sünnetten sonra bakın ne merahimullah bidatlerin ne kadar çirkin olduğuna, bidatlerin sapıklık olduğuna hangi ayetleri getiriyor? "Fe ma za ba'da'l hakku illa'z zalaal." Bu hakikatlerden sonra Kur'an ve sünnetin dışında olan her şey artık nedir arkadaşlar? Hı -hı. Basılı daravettir, sapıklıktır, karanlıktır arkadaşlar. böyle ki bu biletleri işleyen kimseler bunların iyi olduğunu, güzel olduğunu sansalardı. Zannetselerdi. Allah'a kendilerini yakınlaştırdıklarına inansalardı. Niye? Çünkü Kur'an'da ve sünnette bulunmuyorsa, Kur'an ve sünnet bunu emretmediyse, bunu içermediyse bu hak olamaz. Hak olamazsa ne olur? Balal olur, batıl olur, sapık olur. <gülüyor> Allah Ta'ala buyuruyor ki Enam suresinde: "Ma faratna fil kitabi min şey'..." Biz bu kitapta hiçbir şey ne yapmadık, eksik bırakmadık. İmam-ı Nevi bakın arkadaşlar nasıl vuruyor filakçıların beline beline jopur, sopayı. Yani demek istiyor ki dinde bidatın olduğunu söyleyen, dinde rahmutanın olduğunu söyleyen, dinde tarikatın olduğunu söyleyen insanlar Enam suresinin 38. ayetindeki bu ayete düşmektedirler. Allah-u Teala buyuruyor ki, ma ferrat nâfil min şey. Kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bu ne demek? Bu şu demek. Allah-u o gün din olarak peygamberinden ve ashabından yaşamalarını istediği din neyse odur. Ondan sonra artık bu dine kim bir şeyler sokmaya çalışırsa din adına bilmeli ki dili de bunu söylemesene lisan haliyle Kur'an'ın o gün Allah Teala'nın dini eksik bıraktığını ne yapmış ne, yapma, ne yapar var bu kimse iddia eder. Böyle işi bunu diliyle söylemesen bile belki bunu diliyle söylemeye cesaret edemiyordur. Belki yaptığı hatanın yaptığı işin bu kadar tehlikeli olduğunun farkında değildir. Rabıta yaparken bir tarikata gidip şeyhin elinden öpüp ondan tövbe alırken ama bilmelisin ki En'am suresinin bu ayetine ne yapmakta o kimse arkadaşlar? Evet. Muhalefet etmek. Allah Teala bizim kitapta hiçbir şey eksik diyor. Senin bu amelin eğer dinde ise, din bu gerçekten emrediyorsa o zaman bize onun kitapta ya da peygamber ümmetinde ne gösterdiğini evet, evet. gösterdi. Evet. Fa entezâ'tum fi şey'in ferdûhu ila'llahi ve'r-rasûl. Yine ve Allah Teala diyor ki, bir şekilde bir şeyde anlaşmazlığa düştüğünüzde ben diyorum ki Mevlid Kandili yok kardeşim. Sen de diyorsun ki Mevlid Kandili var böyle bir hataya böyle bir tartışmaya böyle bir anlaşmazlığa düşeceğimizi allah Teala kitabında bizlere ne yapmış yani. haber vermiş bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman demiş ne yapın Allah'a Allah'a götüreceğiz. Allah götüreceğiz biz bu meseleyi hı hı. Allah kitabını, değil mi? Ya Rasul'e götürün Rasul'e nasıl götüreceğiz bunu onun sünnetine dönerek götüreceğiz ben diyorum ki bu Allah'ın kitabından ve Resulü'nün sünnetinden hadi gel ispatla, hadi gel ortaya koy. Onun yaptığına dair bana bir delil getir. Çünkü ayrılığa düşün. Allah bize bunu emrediyor. Ben sana Allah'ın emrinden başka bir şey emretmiyorum şu anda. Ama o yapıyor? Oradan dönüyor, buradan getirmeye çalışıyor. Oradan yuvarlanmaya çalışıyor. Seni neyle iddia ediyor işinden sonunda? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmemekle. Şeyh Saale Usen'in az sonra dedik ya, sayacak her bir dert arkadaşlar ümmette ihtilafa sebepdir fırkalara sebep fırkaların doğmasına sebep olur her bir dert. Her Mevlüt Kandili 300 küsürlerde 400 lü yıllarda ilk defa kullanmaya başlanmış olduğu söyleniyor. O çağlardan önce ümmet arasında bu mesele hakkında bir ihtilaf var mıydı? Yok. Yoktu. Herkes dinde Mevlüt Kandili'nin olmadığını zaten biliyordu. Onun için kimse kimseyi bu konuda dini eksiltmekle yahut peygamberi sevmemekle suçlamıyordu. Ne zaman ki bu bidat ortaya çıktı ne meydana geldi? Gruplaşma meydana geldi. iftira meydana geldi. Her bidat arkadaşlar bilin ki her bidat binde ne var? Bir ayrılığa bir fitneye, bir gruplara ayrılmaya sebep olur. Yani bütün bidatları ele alın. Bakın bugün niye insanlar bizim gibi sünnete bağlı olmak isteyen insanları Mevlüt kandili kutlamadıkları için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sevmemekle suçluyup itham ediyor. Niye böyle bir ayrılığa düştük? Neyin yüzünden? Kur'an'ın yüzünden mi? Hayır. Sünnetin yüzünden mi? Hayır. Neyin yüzünden? Viddetin yüzünden. yüzünden. Onlar bu gideri çıkarmamış olsalardı bugün böyle bir fikre, böyle bir ihtilaf, böyle bir ayrılık da zaten ortaya <gülüyor> çıkmayacak. Niye <gülüyor> diyor ki Allah-u Teala اَنَّ هَذَا سُرَاطِي Bu benim dost doğru yolumdur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Abdullah G. Mesut'a riayet ettiği hadisler dost doğru bir çizgi çiziyor böyle. Sonra bu ayeti okuyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu benim dost doğru yolumdur. Fettebi'uh ona uyun. Bu yola uyun. Aleyhisselatü Vesselam bu çizdiği dost doğru çizginin yanlarına da böyle çizgiler atıyor. Çizgiler atıyor. Yan talih yolları yani, Yan yollar. Diyor ki Allah Zala Vela tettebi'u subul. Bu yollara da ne yapmayın? Uymayın. Bu yollara da ne yapmayın? Uymayın. Hak bir tane arkadaşlar. Hakkın dışındaki yanlış yollar yüzlerce. Binlerce. Allah sana diyor ki onlara uymayın. Bu yollara uymayın. Zira bu yollara uyarsanız sizi bu dost doğru yoldan ne yapar bu yollar? Ayırır ve sizi fırkalara böler tenla sorduk ya. Ya bugün bakıyorsun. Adam tarikat diyor, tasavvuf diyor. Kendi aralarında binlerce mesele, binlerce mesele ayrılmış. Onun tövbe verme şekli ayrı, bunun tövbe verme şekli ayrı. Bunun zikir çekme şekli ayrı. Onun şey ziyaret etme şekli ayrı. O şeyinin ayağını öpüyor, bu kafasını öpüyor. Yani Her bütün usul esasları farklı farklı. Ya çünkü yol, Allah Teala'nın bu ayetleri gibi yollara uymuşlar. O dost doğru yolu bırakıp, tek yolu bırakıp yollara uymuşlar. Ve sonucu olarak da fırkalara, gruplara ayrı ayrı, cemaatlere ayrı olmuşlar. İlâ vâdâla vürekîkul in kuntum tuhibbûnallâh fettebiûnî yuhbibkûmullâh. Bu ayette çok açıkladık Ali İmran Suresinde. Selef bu ayete ne diyordu arkadaşlar? Kim diyor? Ne dedi? Hayetul imtânâ yıkıl. Kulun mü'myûb olmadığını, yahut kulun, kulun kendisini Allah'ın sevip sevmediğini sınadığı ayet. Allah'ın seni sevdiğini nasıl bilirsin? Nasıl bilirsin? Resulüne uyarak, eğer Allah'ın Resulüne uyuyorsan, tabi oluyorsan bil ki Allah seni seviyor. Sen sevetler, nakiller yapmıştır. Mesele, önemli olan mesele diyorlar, senin Allah'ı sevmen değil. Herkes bunu iddia eder. Önemli olan Allah'ın seni Sevmez. Belki Allah çok sevdiğini iddia edebiliriz. Bu iddia yani serbest. Ama bunu kanıt, bunun kanıtı ney? Fettabigoni, itibar, Peygamberet tabi olmak. Fettabigoni. Bana oyun ki, yuhbibukumullah. Allah da sizin ne yapsın? Sevsin. Vayakfirlekom zonurakum. Megunallah nize? Vaşlasan. Şeyh Salihül Hümayun rahimahullah. Diyor ki yani bidat meselesi bu ümmetin e, üzerinde çok tehlikesi olan e, zararı olan bir meseledir. Ve bidatin çirkinliğini, kötülüğünü şu şekilde bizlere sıralıyor. Diyor ki ilk olarak bidat yani dinle sonradan din adına çıkarılan şeyler dalalettir. Kur'an'ın ve sünnetimiz ifadesiyle. Tabi bazı bazı hak değil, Allah ﷻ ﷺ haktan soranacak nedir? Ne vardır? Bahtı vardır. Dalâlet vardır. Yani biz de söyleyelim, biledikler Allah'ın onu vasıtfı ile nitellemesi ile ve Resulünün onu benzetmesiyle nedir? ne sapıklıktır. İlk olarak bileceğiz, her biled sapıklıktır arkadaşlar. <gülüyor> İkincisi Didakte, her bidatte peygambere ittiba meselesinden bir ne vardır? Çıkış vardır. Yani bir insan bidat çıkarıyorsa veya bir dakika bir dakika yaşıyorsa o peygambere tabi olmaktan ne yapmıştır? O yoldan peygamberin sizi yoldan satmıştır. Bir satma var orada. Neden bir sapma var? Peygambere ittiba, peygambere tabi olma neyi gerektirir? Onun yaptıklarını yapmayı, onun yapmadıklarını yapmamayı gerektirir. Allah'a yakınlaşma hususunda, Allah'a yakınlaşma meselesi. Ama bidatı yapan adam, halkaları şeklinde, deflerle ya da deftersiz bir şekilde zike çeken adam, ne yapmış olur? Peygamberin çizmiş olduğu o yoldan satmış olur. İster kabul etsin, ister kabul etmesin. Üçüncüsü, bidat işleyen bir kimse, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna Şahadet getir şahadetinin eksik olduğunu gösterir. Şahadetin edeler. Bizimden saydık. Dört mesele saydık. Allah'a Allah'a رسولüne iman etmenin dört tane neyi var dedik. Mertebesi var. Bunların en sonuncusu neydi? Allah'a onun ibadet ettiği gibi ne yapmak? İbadet, i̇badet etmek. Onun Allah'a yalvardığı gibi, rica ettiği gibi namaz kıldığı gibi namaz kılmak. kimse Dinde bidat çıkarırsa ne yapmış olur? Kelime-i ikinci bölümü olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğu bölümünü zedelemiş olur. Bidat ne? Çıkarmış olur bidat ne? Ona tam anlamıyla tabi olmamış olur. Şehadetinde bir eksiklik olmuş olur. Dördüncüsü arkadaşlar bidatin içerdiği bir mana vardır. Bidat olaylı yoldan bu dinin eksik olduğunu ne var Gösterir bu dinin eksik olduğunu söylemek manasına gelir. Hidatlar. Nasıl? Allah-u Teala buyuruyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ Ben bugün sizin dininizi ne yaptım? Tamam. Kemal'e erdim. Tamamladım. وَاَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ nimeti Ve nimeti tamamladım. وَاَرَضَيْكَ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينَ Ve din olarak size İslam'ı ne yaptım? Seçtim. Yani Allah-u Teala'nın o gün o ayeti indirdiğinde bugün ne olmuştu arkadaşlar? Tamamlanmıştı. Tamamlanmış. Artık Demin de söylediğimiz üzere o gün allah Teala'nın o çağda o dönemde yaşayan insanlardan bir olarak yapmalarını istediği şey neyse ondan sonra da o olmalı. Şayet onlardan sonra hala bir şeyler eklenmeye devam ediyorsa demek ki bu ayet doğru değil. Değil mi? Şayet bu ayet doğru olsaydı bugün sizin dinini kemale erceden tamamlatım ayeti bidatçilere göre gerçekten doğru bir ayet olsaydı bu ayetten sonra hala dine bir şeyler katma, bir şeyler ekleme gayretinde olmazlar diyor. Ama her gün bir âlim çok güzel bir şey söylüyor diyor ki. Her gün diyor bu dine izin versek bir bid'ati hasenenin girmesine izin versek, onların deyimiyle. Yav çöre diyor. Yer yüzünde <gülüyor> olduğu söylenen, ilim ehli olduğu söylenen bir sok ne var? Kişi var, insan var. Değil mi? Her grubun, her cemaatin kabullendiği kimler var? Alemler var. Ve onların çoğu dinde bidat hasene terimini, bidat hasene kavramını ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Diyorlar ki dinde hasene olur. Bunu kabul etmekte bir beysi yok. Diyorlar. Diyor ki, bu alim. Çok güzel bir şey. Bu alimlerin Diyelim ki varsayalım ki bunların sayısı yeryüzünde bugün yaşayan bin tane. Bin tane alim var. Yahut cemaat dinleri var. Bunlardan her birinin her gün bu dine yahut her ay bu dine bir bidat-i sokmalarına izin versek. Her ay her bir tane bidat-i Güzel bir şey görüyor. Ha, bunu da yapalım. Cemaatine birkaç sene önce emretme, emretmediği şeyleri o saatten sonra emretmeye başlıyor. Bidata hasen adına. Her ay bu dine kaç tane bidat, bidat, bidat girer arkadaşlar? Bin tane. Her yıl? On iki bin, bin tane. Bunu on sene sonra düşünün arkadaşlar. Ne olur din kalır mı? Allah Allah. Din kalmaz. Hıristiyanlığın başına gelen, Hıristiyanlıkta olan şeylerin aynısı ne olur arkadaşlar? Bu dinin başına da gelir. Din tahrip olur, biter din biter. Yani mantıki olarak bile <gülüyor> bidat'in dine bu şekilde ne vardır? Evet. Zararı vardır. 5 olarak arkadaşlar bidatlerde ne vardır? Peygamber aleyhissalatü vesselama ta'al etmek, dil uzatmak vardır. Yani bidat'ı işleyen kişi şunu demek demektedir aslında. Peygamber aleyhissalatü vesselam ömür kandilini kutlamadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam topluca zikir çekmedi. Burada müttefikiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde tarikat yoktu, tasavvuf yoktu. Adamlar kendi dergilerinde söylüyorlar bunu. Tarikat diye meseliyorlar. Kavramı, olgusu, müessesesi, hicri, ikinci, üçüncü yüzyıldan sonra ortaya çıkmış bir kavramdır diyorlar. İşte bunu yazmış, derdi yani isimde yazmış. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde olmadığı, olmadığı kendi dilleriyle kabul ediyorlar bu insanlar aslında. Eee o zaman sen bugün bunu din adına yapıyorsan bunda bir sıkıntı var. Ne o? Sen peygamberi cehaletle itham ediyorsun. Cahillikle itham ediyorsun. Diyorsun ki peygamber bugün bizim göbeğimizden bağlandığımız, sabah akşam yatıp kalktığımız bu tarikat meselesini, bu tasavvuf meselesini bu tarz ibadetleri ne yapmıyordu ki? Bilmiyorum. Bilmiyordu ki evet. yapmadı. Sahip bilseydi ne olurdu? Yapardı. Bu en ağır tarafı, Peygamber'e söylenebilecek en ağır bir söz, onu cehaletle itham etmek. Bundan kurtulmak istese, biliyordu demesi lazım. Biliyordu dese, ama ne diyecek? O zaman da Peygamber bunu biliyordu ama ne yaptı? Sakladı, söylemedi, tebliğ etmedi. Bu de Peygamber Aleyhisselamı vesselam'ı cehaletle suçlamadı ama neyle suçladı? İhanetle, hıyanetle suçlamış oldu. Şeyh Albani Rahimahullah'ın dediği gibi ahlâhu mur. Ne demek mur? En tatlı gibi gözükeni bile, bu iki şıktan, en tatlı gibi gözükeni, en hoş gibi gözükeni bile aslında ne? Mur. Acı. Yani bir tarafta cahil demek var, onu kabulleneceksin. Ey tarikatçı. Hı. Yahut da bir tarafta Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biliyordu ama saklamakla itam edeceksin. Burada da ne var? Hı. Hainlik var. İmam, İmam Malik'in dediği gibi. Kim diyor birlet haser olduğunu söylerse diyor. bunu söylerse, güzel bir birlet olduğunu söylerse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ne yapmıştır? İhanet etmiştir suçunu, itamunu ne yapmıştır? Demek ki. Ahlâhı mamur. En tatlısı bile, en güzel, en güzeli bile bu şıklardan acı, zehirli yan. İkisi de zehirli. Tarikatçılar, açıcılar, içine boğulmuş, gıpta ala kadar boğulmuş insanlar. Bu bataklıkta yüzüyorlar arkadaşlar. Onlara buradan sesleniyoruz biz. Ki, bu bataklıktan çıkın, kurtulun. Bu pisliklerden aranın. Gelin, Kur'an-ı Kerim'i ve sünneti okuyun. Onda olanlarla yetinin. Dillerinizle ağzınızı almasanız da sizin yaptığınız bu tavırlar, bu hareketler, bu haller Peygamber'e bunları, bu çirkin iftiraları atma manasına gelmektedir. Altıncı olarak da az önce söyledik, bidatler ne var ümmeti, ümmeti tefrikaya düşürür, ayrılığa düşürür. Bugün bile bakın camilerde bundan on sene önce biz memleket yaşıyoruz değil mi? On sene önce, ezandan sonra hiçbir camide ne okunmazdı? Ezan doğası okunmazdı toplu bir şekilde, cemaatle. Öyle değil mi? Şimdi bugün, kimi camilerde okunmaya başlandı, kimi camilerde bu amel güzel gözüküyor, kimi camilerde ise hala cemaat bunu kabullenmiş değil. Ben geçen müşahede ettim bir yerde. Adamlar diyorlar ki, ya diyor falanca yerde namaza gittik, namaz kıldık. Adamlar orada cemaatle ezan doğrusu okuyorlar. Yani bu nereden çıktı? Biz böyle bir şey görmedik gidiyorlar. Bakın bidat ne yaptı? Onların arasında tefrika çıkarmaya, ikka çıkarmaya başladı. İşte bidatin bu ve buna benzer birçok zararlar var. Bunları daha çoğaltabiliriz. Yine de Selef diyor ki, bir toplumda bir bidat ortaya çıkarsa, o toplumda bir sünnet ne var? Yok, Yok olur bir toplumda bir bir ortaya çıkarsa o toplumda sünnet ne var terk edilmiş kaybolur gider. Bir de bakmışsınız ki o sünneti insanlar unutmuş. Neden bugün sünnet garip? Neden bugün sünnet terk edilmiş? Bu bir dakikamız, bu bir dakikamız. Yani, Hadislere geçelim diyor ki hadislerde Aşer Allahu anhadiyhi. ki "Kâl" Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Man ahdâfet fi amrîna hâla". Kim bu bizim emrimiz yani dinimizde onda olmayan bir şey ihdas ederse, ortaya çıkarırsa fe redd bu redd olunmuştur. Gel bir rivayette men amile amelen neyse aleyhi emurna fe redd Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey işlerse ne yapar? Onun bu ameli redd olunmuştur, merdut olmuştur. İlmeyen diyor ki bu hadis dinin yarısıdır hadis dinin bu hadisler dinin yarısıdır. Ne demek bu? Şu manada dinin yarısıdır. Ameller dinde arkadaşlar ikiye ayrılır. Bu manada. Gizli ameller ve açık açık açık gizli ameller kalbin neyi gibi arkadaşlar? Niyeti gibi. İtikadı gibi. Biz bunlara gizli ameller diyoruz. Bunda aralar şart nedir arkadaşlar? Kalp, kalbin şartı, itikadı ne bunun şartı? İhlas. Bunu ifade eden hadis hangisi? اِنَّمَا الْاَعْمَالُوا بِنِّيَا Ameller niyetlerle olur. Dinin bir yarısı bu. Diğer bir yarısı, zahir olan ameller. Bunun şartı ne? Bu hadisler. <gülüyor> Sünnette olması. Eğer o ameller sünnete uygun değilse, Peygamber aleyhisselamın dediği gibi, kim bizim bu dinimizde olmayan bir şey yaparsa diyor, o amel nedir? redd olmuşsunlar da otur. Onun için bazı ilmi hani mesaretten nakiller görürsünüz. Bu hadis derler ki: "Nasfül ilm." İlimin yarısı. "Nasfül din." Dinin yarısı. Hangi manada bu manada bilinir. Sonra size geçiyoruz bu babla ilgili olarak. Cabir <gülüyor> radıyallahu anh rivayet etmiş diyor ki: "Kala kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, <gülüyor> izâ khataba, aleyhissalatu vesselam hutbe verdiğinde, ihmarat <gülüyor> aynah." <gülüyor> diyor ki Cabir radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor, gözleri kızarırdı. Ve ala savtuhu, sesi yükselir. Gür sesle konuşur. Veştedde gadabuhu Ve gadabı öfkesi ne yapardı? Artardı. Böyle konuşurken karşısındaki insanları etkilemek için Nebi Aleyhisselam tebliğini bu şekilde yapardı. Hatta keennehu mumdiru ceyş. Sanki konuşurken bir ordunun başında olan askerlerini uyaran bir komutan gibi olurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve evet. ki sabbahakum ve messakum sabahleyin <gülüyor> yahut akşamleyin düşman ne <gülüyor> Gelecek diyen bir komutan gibi sabah ya da akşamleyin size düşman saldırısı olacak diyen bir komutan gibi olurdu nebise Allah'a Nasıl oldu bir komutan? Sabahleyin, düşmanın geleceğini haber verecek olan bir komutan nasıl konuşur? Etkili konuşur değil mi? Karşısındaki insanları daha var. Çoşturur. Aleyhisselatü Vesselam da bu şekilde konuşuyor. Ve Feekul bu'ittu ana ve sa'atu kehateyin. Cemil sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hutbede genelde. Ben ve kıyamet saati ve kırlıklar arasında başparmağı ve orta parmağı işaret parmağıyla orta parmağını yan yana getirerek derdi ki Resulullah sallallahu ben ve kıyamet arasındaki şey mesafe fark, zaman bunların arasındaki gibidir. Bunların arasında ne kadar bakın şey var, fark var. İki parmak arasında bir tırnak ucu. Yani bir tırnak ucu. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği günden itibaren başlayarak, kıyamete kadar geçecek olan zaman dilini arkadaşlarına kadar tırnak şu tırnak ucu kadar. Bilim ehli diyor ki arkadaşlar yani bizler bazı zöroloji alimleri hani bahsediyorum dünyanın yaşı nedir diyorlar, atıyorum beş milyar yıl, ışık yılı falan filan. Biz bunlara iman edemeyiz, inanamayız arkadaşlar bu manada. Bunlar geçmişle alakalı yani bu tür haberler Kur'an'da ve sünnette yoksa aynı İsrailoğullarından diyorlar, anlatılan haberler gibidir. İsrailoğullarından bize nakl olunan haberler, kaça ayrılıyordu? Hatırlıyorsunuz. Kaça ayrılıyor? Üçe ayrılıyor değil mi? Ya bizim dinimize muvaffak eden haberler, onları kabul ederiz. Ya bizim dinimize ters düşen haberler, bunları ne yaparız? İnkar ederiz. Yahut dinimizde bunla ilgili bir şey olmayan haberler, bunlara ne yaparız? Konuşmayı isteriz. Ama biliyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce yani uzun bir ne olmuş zaman yaşanmış. Bunu Allah biliyor. Bunu biz süresini, miktarını ne aramıyoruz bilmiyoruz. Ve Devi Sallallahu Aleyhi Vesselam sonra insanları uyarıyor. Ki, Emma ba'd, bundan sonra insanlar uyarıyor ya. Diyor ki Fe inne kayrel hadithi kitabullah Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmasına girecek hutbede. Henüz daha hutbesinde konuya girmeden önce hep şu girişi yapıyor Aleyhisselatü Vesselam. Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Ve hayral heddi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Yolların en doğru olanı, hidayetlerin en güzel olanı hangisidir? <gülüyor> Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hidayetidir. Ya bak onun hidayetinde, onun yolunda, onun hayatında var mı? Bugün siz birçok bu bidatçilerin yaptığı ameller, batıl olan Taşları ellerine alıp, ceplerini alıp Allah'ını zikretmeler. Ceplerine şekillerini, resimlerini koyup onlara rabıta yapmalar. Aleyhisselatü Vesselam diyor, yolların en hayırlısı Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yoluydu. Ve şerrel umuri muhdefâtuha. İşlerin en çirkini, en kötüsü de hangisidir? Nasıl Sonradan ortaya çıkarılan. Sonradan dine sokulan şeylerdir. Ve kulle bid'atin dalâle. her <gülüyor> bid'atte <'atil gülüyor> <dalala> bid Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? <gülüyor> Sapıklıktır. Bundan sonra kalkıp kimse bir ı hasene vardır deme cesaretinde ne yapmamalı arkadaşlar? Bulunmadan. Eğer bulursa karşısında kimin sözünü bulur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü bulur. Sonra da diyor ki Allah Resulullah aleyhi ve sellem Ben her mü'mine kendi nefsinden daha neyim? Evlâ'yım. Kendi nefsinden önce gidelim. Hatta bunun işareti olarak da mentara kemalen fe li ahli diyor께서 Resulullah kim bir mal, mülk, miras bırakacaksa o mirası şıma bırakır, kendi ailesine bırakır. Ama geride diyor bir çocuk bırakacaksa mentara ke deynen av veya yani. Bir yetim bırakacaksa hayat bir borç bırakacaksa diyor Resulullah (s.a.v.) fe ileyye ve alayya. Onun çocuğuna çocuğuna ben bakarım, onun borcu benim. Borcu benim. Borcu benim der. bu ne zaman o Aleyhisselam'ın yerizinde temkin evet. kazandığı zaman, her yüzünde kendisine devlet verildiği zaman, ganimetler gelmeye başladığı zaman, ondan önce aleyhissalatü vesselam borcun ne kadar kötü bir şey olduğunu, borçlu borcu ölen insanların nasıl bir günahı öldüğünü ifade etmek için aleyhissalatü vesselam ne diyor? Sallu ala sahibukum. Soruyor, bunun borcu var mı? Ne diyorlar? İşte var diyorlar. Sallu ala sahibukum. Siz, Siz kılın bu günahı. Allah'tan oradan bu sahabeye bir tane, Ebu Katale denen bir sahabeye çıkıyor. Diyor ki onun borcu benim hesabım hmm. var, benimdir. Sonra aleyhisselat ve sallallahu aleyhi ve sellem onunla zaruret halinde alınacak bir şeydir. Hatta Şeyh Salli ve Sellem'in rahimine Allah diyor ki, adamın diyor garaj kapısı var, parası yok, gidip o kapıyı diyor, elektrikli kapı yapacak, gidiyor diyor boş alıyor diyor. Bu zaruret değil diyor, bu diyor sefirlik diyor, cahillik. Yani bunun ölçüsü bu arkadaşlar. Zaruret yoksa, boş meselesinde ne yapması lazım kişinin yani dikkatli olması lazım. Evet burada kalalım arkadaşlar. Önümüzdeki hafta inşallah e, durduğumuz yerden tekrardan devam ederiz. Subhaneke Allahumma yühamdik. İnşallah la ilahe illa ent. Estağfirullah.